<gülüyor> onlar dediler ki Ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız. <gülüyor> Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi. sene Allah da öyleyse Orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi. Mu'attilu aleyhim naba bani Adem bil haqq iz qorba qurbanan fateqabbala min ahadihima wa min al ولم يتقبل من الآخر قال لا قت لنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ey Muhammed, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerin kabul edilmemişti kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti o da şöyle cevap vermişti Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder le inne basatte ilayya yadaka li faqtulni men ana bibasi yadiy ilayka li aqtuluk Ma <gülüyor> ana bibasitin yadiy ileyke li'aqtuleke inni Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım ve ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip Cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur. Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.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 Nihayet Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da, bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu. ''İn eceli zâlike ketabnâ ala benî'' إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِبَيِّنَاتٍ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا بَعْدَ فِي الْأَرْضِ Bunun içindir ki, biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yas'avnâ fil ardı fesâden en yukattelû.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 Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır illa lazina tabu min ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Ya eyhellezine amenuettekullah ve tequ ilehil vesile ve tequ ilehil ve fi tuflihun ey iman edenler Allah'tan korkun O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşarısınız. اِنَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da, onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile, yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Yuridun an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin minha wa muqim Onlar cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ve sariqu was sariqatu Min Allah Vallahu azizun hakim hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin Allah çok güçlüdür Hüküm ve hikmet sahibidir. tebe ve Allah Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Elem ta'lem en'nallahi lehu mulku's semawati ve'l ardı ve'azzibu men yasha veyaghfiru limen yasha Vallahu Allahü alâ kulli şeyin ''Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.'' يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ile iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır. Sema'ûne lil kezibi ekkalûne lil suht Fe'in câ'ûke fahkum anhum وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ <الْمُقَسِطِين> Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, İster aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah adaletle hüküm verenleri sever. Ve kayfe yuḥakkimūne ve 'indahumut-tevrātu fīhā ḥukmullāhi thumma yatawallūne min ba'di وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken senin nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar işte onlar inanan kimseler değillerdir inna <gülüyor>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 Şüphesiz ki biz İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve âlimler de Allah'ın kitabından olup, kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar, Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse, işte onlar kafirlerdir. وَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا أَنَّا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَنْفِ وَالْاُدُنَ بِالْاَنْفِ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 biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.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 Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ bima أَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ bima أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse, işte onlar fasitlerdir. Ve enzalna ileek al-kitāb bil-haq muddiqa l-ma bīna dīhi min al-kitāb wa muheimin an alayi fahkum bīnahu bima Allahu wa تَتْبَعُ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتْبَعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ ولو شاء الله لجعلكم أممته واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات Ey Muhammed, sana da kendinden önceki kitapları doğruluyıcı ve onları koruyucu olarak sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi. Hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu, verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.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 ve onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından, seni vazgeçirmelerinden sakın Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar Efe hükmel cahiliyeti yabagun Ve men ehsenu minallahi li kavmin Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir Ye eyhallazina amenu la tettahizul yehudawen nassara uliyâ Bazhum uliyâ ve baz وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أي iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez. Ve gör ki onların kalplerinde bir hastalık var. Aceleyle şöyle derler: "Bir felaket bizi yakalamasın." Belki Allah fetihle veya bireme bir bu kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve yolu olanlar, <gülüyor> illa kimselerin Allah'ı kulluk edip iman edip kimselerin Habitat e'maluhum fe asbahû khâsirîn. O zaman mü'minler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır. Ya. ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين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 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur, o her şeyi bilir. Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Kim Allah'ı, Peygamber'ini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır.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 وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. Olya ahl al Kitab, hel tenqimon minna, illa an aman, illa an aman b sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.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 de ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tavguta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Wa ida jaaukum qalu amna wa qad dhalubi al kufri wa hum qad harajubi wa Allahu onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir. Ve tara kathiran minhumu sarigun fi alithmi <Sessizlik> waludwan wa aklimus suhdt labi samakanu yamalu. Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Lâûlâ yenhâhumu'r-rabbâniyûne ve'l-ehbâru 'an kavlihimu'l-ifni Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin Onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدُهُمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ كَيْفَ يَشَاءُ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 Kullama avkadınaralı alharb, aqfa Allahu, ve yasgoun fil la mufsidin. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli daha açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı... Onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık. وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُ ve وَالْاِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ <Sessizlik> <Sessizlik> Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların bir çoğunun yaptığı ne kötüdür? Ya eyyuha ar-resulü belliğme unzile ileyke min rabbik. إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي sana indirileni tebliğ et eğer bunu yapmazsan, onun Peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. Hülya <Gülüyor> ehl kitabılsdım, şeyin, hatta ve تَا تُقِيمُ التَّورَاةَ والإنجيل وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُضِيَانًا وَكُفْرًا sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed, Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme. İnna ladin amanu waladin hadu wa asrabeun wal nasara man aman billahi wal yoom il aakhir man billahi wal yoom il aakhir wa amil yahzanun. Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabi'ler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ne mi ehevna mithaqabani israile ve erselna Kullama jahem rassulum <gülüyor> bimala tehwa afushum ve fariqayı qatulun. Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler sonra Allah tövbelerini kabul etti sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar Allah onların yaptıklarını görmektedir. Laqad kethara allazina kulu inna Allahu el mesih ibnu Maryem ve kallel mesih ya banii Israila i'budu rabbi ve rabbakum İnnehu many yurruk bil Allahu ve mewahun nair, min ki Allah ancak merhem oldu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, Ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ne kad keferal lezine kaluu وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اِلَٰهُ وَاحِدَ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Ant ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse and olsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. E fele ve rahim. Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmayı istemezler mi? Oysa Allah ...çok bağışlar ve çok merhamet eder. Mel Mesihu ben Meryem illa Rasulun, ...kad khalat min qablihi rusulü... ...ve ummuhu siddiqa... ...ve ummuhu siddiqa tum... ...kana ye'kulani atta'aam... Meryem oğlu misih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar. قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ey Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır. Ululel Kitab, dininizde aşırı gitmeyin, başka bir <Gülüyor> sapıklığa uymayın. وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدَ De ki, ey kitap ehli, dinini hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın. ''Lu'inallezîne keferû min benî İsraîle alâ lisâni Davûde ve İse benî Meryem zâlike bimâ asav ve kânû İsrail oğullarından inkar edenler, Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı. <gülüyor> Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı. Terâ kâsîran minhum yetevellûnellezîne keferû. Lebîse mâ kaddemet lehum enfusuhum en sekhitallâhu aleyhim ve fil azâbihim hâlidûn. Onlardan birçoklarının kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır. Velo kanu yeminon bil Allah ve Nabi ve ma anzil elihemette xoduhum auliya, aolakin kathira, aolakin Eğer Allah'a Peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. لَتَجِذَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا ve la tejdan aqarbhum mawdte lil-ladin amenul-ladin qaulu Muhammed. İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.